Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, ÇESEP projesinde bir araya gelen Sağlık ve Çevre Birliği HİL, Halk Sağlığı ve Uzmanları Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye'de sıcak hava dalgaları çalışmasını yayınladı. Çalışmada küresel ısımın artmasıyla sıcak dalgası ve kuraklık gibi aşırı iklim olaylarının gerçekleşme sıklığı, süresi ve şiddetinin arttığı ortaya kondu. Sıcaklık dalgalarıyla birlikte dünyayı ve Türkiye'yi bugün yaşananlardan çok daha ciddi boyutlarda bir su kirliliği ve çevre kirliliği tehlikeleri bekliyor. 1970'lerden beri sıcaklığın her 10 yıl içinde yaklaşık 0.2 santigrat arttığı belirtilen çalışmada Avrupa'nın küresel ortalamadan daha hızlı ısındığına dikkat çekiliyor. Son 10 yılda Avrupa kara alanları üzerindeki ortalama yıllık sıcaklığın Sanayi öncesi döneme göre 1.7 ila 1,9 santigrat arttığı belirtiliyor. Türkiye de Avrupa'ya benzer bir şekilde sanayileşmenin yoğunlaşmaya başladığı tarihlerden bu yana ısınıyor ve 2020 yılı son 40 yılın 3. en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. 2020 yılı için ölçülen 14,5 santigrat olan yıllık ortalama sıcaklık 1981-2010 normalinin yani 1, 4 santigratın üzerinde. Önümüzdeki 10 yılda özellikle büyük şehirler 3-4 santigratlık bir artış görmemiz söz konusu buralarda. New York ve Londra gibi büyük şehirlerin çevrelerinde doğal alanlara oranla sıcaklığın 3-4 santigrat fazla olduğu kaydediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre 1998 ve 2017 yılları arasında 166 binden fazla insan sıcak hava dalgaları nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışmada 2000 ila 2016 yılları arasında sıcak hava dalgalarına maruz kalan insan sayısının ise 125 milyon arttığı belirtiliyor. Halk sağlığı uzmanı Çiğdem Çağlayan 2020 yılı son 40 yılın 3. en sıcak yazı olarak kayıtlara geçti. Lancet geri sayımının 2020'deki raporuna göre küresel olarak son 20 yılda 65 yaş üzerindeki kişilerde sıcağa bağlı ölümlerde %53,7 artış yaşandı. Özellikle yaşlılar, bebekler, açık havada çalışanlar ve kronik hastalığı olanlar sıcak dalgalarından en çok etkilenen risk grubu arasında diye konuştu. Çalışmanın katılımcıları yerel yönetimlere ve merkezi yönetime çağrıda bulunarak sıcak hava dalgalarının etkisinin aza indirilmesi için öneriler getirdi. Yeşil Sol Parti eş sözcüleri Türkiye'nin Avrupa'dan ithal ettiği plastik atıkların doğayı ve canlı yaşamına yönelik oluşturduğu tehdit ve tehlikeye dikkat çektiği basın açıklaması yaptı. Açıklamada Türkiye'nin Avrupa'dan ithal ettiği plastik atıklar doğayı ve canlı yaşamını tehdit etmekte. Plastik atıkların yol açtığı tahribat aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur. Başta Çin olmak üzere uzak doğu ülkelerinin plastik atık ithalatını durdurmasıyla birlikte yönelim Türkiye'ye olmuş. Türkiye bu atıkların pazarı haline getirildi. Son 16 yılda Avrupa'dan Türkiye'ye gelen plastik atık miktarı 196 kat arttı. Getirilen plastik atıkların hepsi geri dönüştürülebilir nitelikte olmadığı için kalan atıklar işletmeler tarafından yakın çevreye dökme, toprağa gömme, açıkta yakma veya dere kenarlarına bırakma yoluyla bertaraf edilmekte. Sonuçta çevre kirletilmekte ve ekosistem tehdit edilmekte. Geri dönüştürülemeyen plastik atık ve çöpleri bertaraf etme yolu olarak sıklıkla yakma işlemine başvurulduğu gözlenmekte. Son yıllarda atık depolama tesislerinde çıkan yangınların sayısındaki artış dikkat çekici. 2020 yılında 65 geri dönüşüm tesisinde yangın çıkmışken 2021 yılının sadece ilk 6 ayında 69 tesis yandı. Son 5 yılda ise toplam 188 tesiste yangın çıktı. Hatta bu tesislerin bazıları bir yılda 3-4 defa yandı. Plastik çöplerin yanmasıyla ortaya çıkan zararlı gazlar atmosfere salınarak havayı kirletmekte. Yağmurla birlikte ise yere inerek toprak ve suyu zehirlemekte. Genellikle deniz yoluyla Avrupa'dan getirilen atıklarla ülkemiz atık çöplüğüne dönüştürmüş. Bu felaketten başta önemli bir tarım bölgesi olan Adana olmak üzere Birçok şehrimiz olumsuz etkilendi. Biz ekolojistlerin, yerel inisiyatiflerin ve bilim insanlarının çabaları sonucu Ticaret Bakanlığı düzenleme yapmak zorunda kaldı. Etilen polimer esaslı plastik çöplerinin ithalatı kısmi olarak durdurulmuştu. Getirilen sınırlama ve kısmi yasak 2 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yetersiz yasağın bile kaldırılması için işletme sahiplerinin yoğun biçimde lobi yaptığı bilinmekte dendi. Nitekim poli etilen Belirli esaslarla ithali yine serbest hale geldi. Ancak hala henüz mevzuat bu konuda kesinleşmiş değil. Geçtiğimiz ay Jeotermal Enerji Santrallerinin Çevresel Etkileri isimli kitabı yayınladıklarını paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu olarak yaptığımız sağ çalışmaları kapsamında Orhanlı'yı ziyaret ettik. Kadim bir kültürü devam ettirmeye çalışan bu doğa harikası bir yer. Binlerce yıllık zeytincilikle geçinen zeytinyağı üreterek yaşayan bir köy. Binlerce yıllık zeytin ağaçlarını kesip yerine jest kurmaya çalışıyorsanız Jeotermal Enerji Santrali burada iyi niyetten söz edilemez. Kimse de bunu enerji ihtiyacı üzerinden izah etmeye kalkmasın. Komisyon olarak jestlerin yoğun olarak kurulduğu yerleri inceledik. Ovaların, tarlaların, yerleşim alanlarının